Dördüncü nükle. Beş altı suali kazanman eden birinci sualinizde Meydan-ı haşya cen ve keyfiyet nasıl? Ve üryan mı olacak? Ve dostlarla görüşmek için ve Resul-i Ekrem Vesselam'ı şefaat için nasıl bulacağız? Hassiz insanlarla bir tek nasıl görüşecek? Ehli cennet ve cehennemin libasları nasıl olacak? Ve bize kim yol gösterecek diyorsunuz? El cevap. Şu sualin cevabı gayet mükemmel ve vazih olarak Kütüb-ü de vardır. Meşrep ve mesleğimize ait yalnız bir iki nükleyi söyleyeceğiz şöyle ki, Evvela bir mektupta, meydan-ı haşir küre arzın medar-ı senevisinde olduğunu ve küre arz şimdiden manevi mahsulatını o meydanın elvahlarına gönderdiği gibi senevi hareketiyle bir daire-i vücudun temessül ve o daire-i vücudun mahsulatıyla bir meydan-ı haşrin teşekkülüne bir mebder olduğu ve küreyi arz denilen şu Rabbaniye'nin merkezindeki cehennem-i suğrayı cehennem-i kübraya boşalttığı gibi sekenesini de meydan-ı boşaltacağı beyan edilmiştir. Saniyen, 10. ve 29. sözler başta olarak üst sözlerde, gayet katli bir surette o haşrin meydanıyla beraber vücudu katli olarak ispat edilmiştir. Salisen. görüşmek ise 16. sözde, ve 31 ve 32'de ikide katiyen ispat edilmiştir ki bir zat nuraniyat suğuyla bir dakikada binler yerde bulunup milyonlar adamlarla görüşebilir. Rabi Cenab-ı Hak insandan başka Ziruh mahlukatına fıtri bir libas giydirdiği gibi meydan-ı haşirde suni libaslardan üryan olarak fakat fıtri bir libas giydirmesi ismi hakim muktezasıdır. Dünyada suni libasın hikmeti yalnız soğuk ve sıcaktan muhafaza ve zine ve set ve avrete minhasır değildir. Belki mühim bir hikmeti insanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandanlığına işaret eden bir fiiliste ve bir miste hükmündedir. Yoksa kolay ve ucuz, fıtri bir libas giydirebilirdi. Çünkü bu hikmet olmazsa muhtelif paçavraları vücuduna sarıp diyen insan, şuurlu hayvanatın nazarında... Ve onlara misleten bir maskara olur. Manen onları güldürür. Meydan-ı haşirde o hükmet ve münasebet yok. O liste de olmaması lazım gelir. Ham sen. Rehber ise, senin gibi Kur'an'ın nuru altına girenlere Kur'an mıdır? Eliflam mimlerin, elif, raların, hamimlerin başlarına bak. Anla ki Kur'an ne kadar makbul bir şefaatçi, ne kadar doğru bir rehber, ne kadar kutsi bir nur olduğunu gör. Sadesen Ehli Cennet ve Ehli Cehennem'in libasları ise 28. Sözde Hurilerin 70 kulle giymesine dair beyan edilen düstur burada da caridir. Şöyle ki Ehli Cennet olan bir insan cennetin her nev'inden her vakit istifade etmek elbette avcı eder. Cennetin gayet muhtelif elva'ın hasini var. Her vakit bütün cennetin elva'ıyla mübaşeret eder. Öyleyse cennetin ve numunelerini küçük bir mityasta kendine ve hurilerine giydirir. Kendisi ve hurileri birer küçük cennet geçer. Nasıl ki bir insan bir memlekette münteşir bulunan çiçekler envaını numunegah küçük bir bahçesinde cem eder. Ve bir dükkancı bütün mallarındaki numuneleri bir listede cem eder. Ve bir insan tasarruf ettiği ve hükmettiği ve mürasebetdar olduğu o ı mahlukatın numunelerini kendine bir elbise ve bir levaz-ı yapıyor. Öyle de, ehli cennet olan bir insan, hususan bütün duygularıyla ve cihazat manevisiyle ubudiyet etmiş ve cennetin lezaizine istihkat kest her bir duygusunu memnun edecek, her bir cihazatını okşayacak, her bir letaifini zevklendirecek bir tarzda. Cennetin her bir mevinden, birer mehasini gösterecek bir karzı libası, kendilerine ve hurilerine rahmet-i ilahiyye tarafından giydirilecek. Ve o müteabdik hulleler bir cinsten, bir meviden olmadığına delil şu mealdeki hadistir ki, huriler yetmiş hulle giydikleri halde bacaklarındaki ilikleri görünür, sefretmiyor. Demek en üstündeki hulleden ta en alttaki hulleye kadar ayrı ayrı mehasinle ayrı ayrı tarzda hissiyatı ve duyguları zevklendirecek, memnun edecek mertebeler var. Eğer cehennem ise, nasıl ki dünyada gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, eliyle, aklıyla ve herkese bütün cihazatıyla günahlar işlenir, elbette cehennemde onlara göre elem verecek, azap çektirecek ve küçük bir cehennem hükmüne gelecek, muhtelif cins parçalardan yapılmış elbise giydirilmek hikmete ve adalete münafi görünmüyor, Beşinci müddet. Sual ediyorsunuz ki, zamanı ı fetrette Resul-i Ekrem bir din ile mütedeyyin miydiler? En cevap, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bil ahare, gaflet ve manevi zulümat perdeleri altında kalan ve hususi bazı insanlarla cereyan eden baki dini ile mütedeyyin olduğuna rivayet vardır. Elbette Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan gelen ve Resul-i Ekrem netice veren bir silsme-i nurani teşkil eden efad elbette hak nurundan lakayt kalmamışlar ve zulmati küfre mağlup olmamışlar fakat zamanı i fetrette ve ma kumna muazzibine hatta nebahta rasulah göndermedikçe biz kimseye azap edici değiliz sırrıyla ehl-i fetret ehl-i bir ittifak teferruattaki hatiyatlarından muahazeleri yoktur. İmam-ı ve İmam-ı Eş'arice küfre de girse usul-i imanide bulunmazsa yine ehlinecahtır. Çünkü teklif-i ilahi insan ile olur ve irsal dahi iptula ile teklif takarru eder. Madem gaflet ve mürur zaman enbiya-i salifenin dinlerine sebbettir. O ehl-i fetret hüccet olamaz. İtaat etse sevap görür. etmese azap görmez. Çünkü mahfi kaldığı için hüccet olamaz. 6.lükte dersiniz ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın ecdadlarından nebi gelmiş midir? Ben cevap. Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan sonra bir nasıl katli yoktur. Ecdadarımdan olmayan yalnız Halif ibni İslan ve Hanzala namında iki nebi gelmiştir. Fakat ecdad en adiyeden Caap ibni Lu'ey'in meşhur ve sarî ve kansiz tarzındaki bu şiri ki Ala hafetin yâti'n nebî Muhammed feyukbiru ahbâran sadûhan habîr ruhâ Demesi mucizekârane ve nedir fikrâne bir sesa benzer. İmam Rabbani hem deliyle hem teşeh istinaden demiş ki Hindistan'da çok nebîler gelmiştir fakat bazılarının ya hiç ümmeti olmamış ve yahut mahdûd birkaç adamının hasır kaldığı için bulmamışlar, veya hep nebi ismi verilmemiş. İşte imamın bu düsturuna binaen ecdad-ı nebiden bu nebi nebilerin bulunması mümkün. Yedincilikte diyorsunuz ki Resul-i vesselamın peder ve valideleri ve Cedde Abdülmuttalib'in imanları hakkında akla ve esah olan haber hangisidir? Er cevap Yeni Said on senedir yanında başka kitapları bulundurmuyor. Bana Kur'an yeter diyor. Böyle teferruat mesailinde bütün kötü ve ahadisiye tepkik edip en akvasını yazmaya laftın müsaade etmiyor. Yalnız bu kadar derim ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın peder ve valideleri ehl-i ve ehl-i cennettir ve ehl-i imandır. Cenab-ı Hak Habibi Ekrem'in mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı terzen dâne şefkatini elbette de etmez. Eğer denirse, madem öyledir, neden onlar ...Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a imana muvaffak olamadılar. Neden bir isetine yetişemediler? En cevabı. Cenab-ı Hak Habibi Ekrem'in kader ve validesini kendi keremiyle... ...Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın terzendani hissine memnun etmek için... ...valideynini minnet altında bulundurmuyor. Valideynlik merkebesinden manevi evlat merkebesine getirmemek için... ...halis kendi minnet rububiyeti altına alıp onları mesul etmek... ...ve Habib-i Ekrem'ini de memnun etmekliği rahmeti iktiza etmiş ki... ...valideynini ve ceddini ona zahiri ümmet etmemiş. Fakat ümmetin meziyetini, faziletini, saadetini onlara ihsan etmiştir. Evet, Ali bir müşirin yüzbaşı rütbesinde olan pederi huzuruna girmesi. Birbirine zırt iki hissin tahta tesirinde vurulur. Tadşah o müşir olan yaver-i Ekrem'ine merhameten pederini... Onun ayetine vermiyor. Sekizinci lükte diyorsunuz ki amcası Ebu Talib'in imanı hakkında esah nedir? El cevap ehl-i imanına kail ehl-i sünnetin ekserisi imanına kail değiller. Fakat benim kalbime gelen budur. Ebu Talib Resul-i Ekrem Vesselam'ın risaletini değil, şahsını zatını gayet ciddi severdi. Onun o gayet ciddi o şahsi şefkati ve muhabbeti elbette zayiha gitmeyecektir. Evet ciddi bir surette Cenab-ı Hakk'ın Habibi Ekrem'ini sevmiş ve himaye etmiş ve taraftarlık göstermiş olan Ebu Talib'in inkara ve inade değil, belki Hicap ve asabiyeti kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi üzerine cehenneme gitse de yine cehennem içinde bir nevi hususi cenneti O'nun hüsenatına mükafeten halk edebilir. Kışta bazı yerde baharı halk ettiği ve zindanda uyku vasıtasıyla bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi hususi cehennemi, hususi bir nevi cennete çevirebilir. وَالْعِلْمُ اِنْدَ اللّٰهُ la يَعْلَمُ الْغَيْبِ اِلَّ اللّٰهُ Allah katındadır Gaybı Allah'tan başkası bilemez. سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَلَنَا اِنَّا مَاَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَمْت Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilginiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim-i